رب شح لي صدري ويسر لي أمري وأهل لوقدة من لساني يفقه قولي رب زتني علما وفهما وألحقني بالصالحين بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم Değerli müminler, Fatiha suresinden mal ve tefsir yapmaya devam ediyorduk. Bir on dakikalık vaktimiz var. Bu vakit içerisinde, belki bir ayet, iki ayet hakkında konuşabiliriz. Allah muvaffak eyleye. Amin. اِيَّا كَنَعْبُدُ وَ اِيَّا كَنَسْتَعِينَ Ayeti kelimesinde. Kalmışydık en son. Yüce Rabbimiz bu ayeti kerimede kulunun ağzından ona dua şeklini öğretiyor kendisine tevhidi noktada nasıl yalvarılması gerektiğini lafız ve mana olarak öğretiyor buyuruyor ki kulum de ki ancak sana ibadet eder ancak senden yardım diler, Ancak sana ibadet eder, sana kulluk eder ancak yardımı senden dileriz. Bu bir söz. Bu bir yalvarış. Bu bir yakarış. Bu tevhidi İlkenin haykırışı, kulluk sözü, bu söz Rabbi övme manasına da geliyor. Tevhidi ilkede, La ilahe illallah, Allah'tan başka hak ilah yoktur. Muhammedur Resulullah, Muhammed onun Resulüdür kelime-i tevhidinin bir başka şekilde ifade edilişi. Ancak sana kulluk eder, sana ibadet eder. Ancak senden yardım diler dileriz. Evet. Biz bu ayeti kerimede Rabbimize kulluk sözü veriyoruz. İbadeti sadece ona yönelik yap olarak yapacağımızı Söylüyoruz. Başımız daraldığında, sıkıştığında, iyi günümüzde, kötü günümüzde, Rabbimizden yardım isteyeceğimizi ve sadece ondan yardım isteyeceğimizi, yardım isteme makamı olarak sadece onun yüce makamını göreceğimizi deklare ediyoruz. Bu sözü veriyoruz. Bu inançta olduğumuzu bu lafızlarla ve bu inançla ifade ediyoruz değerli kardeşlerim. O yüzden bu sözü veren, kulluk sözünü veren biz müminler vermiş oldukları bu sözden bir nebse dahi olsa ayrılmaması lazım. Ve davranışlarında, sözlerinde, fiillerinde, düşüncesinde, eyleminde bir mümin bu ilkeye uygun olarak hareket etmesi lazım. Hem ancak sana yardım sana, sana ibadet eder, ancak sana kulluk ederiz sözünü verip hem de başka başka otoritelerin hükmünü kabul etmek, onlara itaat etmek, Allah'a isyan da bile olsa Allah'ın muhalifi olan şeytani bir takım otoritelere boyun bükmek, onları dinlemek, onların hükmünü kabul etmek, bunu bilerek, isteyerek, gönül rızalığı ile yapmak, onların vermiş oldukları hükümlerin hayatımıza, inancımıza, hükmetmesini istemek, buna razı olmak, bunu talep etmek gibi bir takım eylemler, bir takım düşünceler bu ayeti kerimede vermiş olduğumuz sözün ihlali manasına gelmektedir. Çünkü biz Rabbimizi ilah olarak kabul ettiğimizde onu en büyük otorite olarak kabul ediyoruz demektir. Biz ancak sana kulluk ederiz, ancak ibadetimizi sana yöneltiriz dediğimizde benim düşünceme hükmedecek olan yegane makam sensin demektir bu. Benim itaat edeceğim yegane makam sensin demektir bu. Benim otorite olarak kabul edebileceğim yegane makam sensin demektir bu. Senden başka sözü dinlenecek yoktur. Senin sözün geçerlidir. Senin sözün bütün sözlerin üstündedir. Senin verdiğin hüküm bütün hükümlerin üstündedir demek manasına geliyor. Bu inançta olduğumuz için biz Müslümanız, böyle düşündüğümüz için bir Müslümanız, böyle düşündüğümüz için biz müminiz, iman edenler sınıfından kabul ediliyoruz. Ey Rabbim ben senin kulunum, beni kulluğuna kabul et dediğimizde Allah'ım Rabbim hayatıma sen karış, hayatıma sen yön ver. Eylemlerimi sen yönel, düşüncelerimi sen yönel, aklımı sen olgunlaştır. Benim doğrularım, senin doğruların, benim doğrularım olsun. Senin yanlışların, benim de yanlışlarım olsun demektir bu. Maalesef değerli kardeşler, günümüzde bizler, inancımızla eylemlerimiz arasında bir İkilem içerisinde kalıyoruz. Bir bocalama durumunda oluyoruz zaman zaman. İnancımızın kabul etmeyeceği bir takım olgular, olaylar, düşünceler, eylemler, fiiller içerisinde veriyoruz. Bu da vermiş olduğumuz kulluk sözün ihlali, bozulması manasına geliyor. Vermiş olduğumuz kulluk sözünde samimiyet testinden geçemediğimizi gösteriyor. Sözlerimiz ile, dualarımız ile, yalvarışlarımız ile, eylemlerimiz arasında bir tutarsızlık olduğunu gösteriyor. O zaman böyle bir tutarsızlık var ise, bu tutarsızlık ile Rabbim ben senin kulunum, sen beni kulluğuna kabul et. Kulluğun, kulluğuna kabul etmiş olduğun salih insanların zümresine beni ilhak et. Nimet verdiğin insanların zümresine beni ilhak et. Beni dalalate düşen, sapıklığa düşen insanların zümresinden çıkar. Beni nimetlendireceğin, razı olduğun, sevdiğin, saydığın ve Ebediyen cennetinde güzel nimetler içerisinde yaşatacağın kulların zümresine ilhak et diye yalvarışımızın bir manası kalmaz. Çünkü neden? Çünkü samimiyet testinde maalesef olumsuz bir netice vardır. Ne zaman bu olumsuz netice oluyor değerli kardeşlerim? Yalvarışlarımız ile, dualarımız ile, sözlerimiz ile, eylemler, fiiller arasında bir tutarsızlık söz konusu olduğunda işte samimiyet testinden geçemiyoruz. İşte biz gerçekten İyakana budu, ancak sana ibadet eder, ancak sana kulluk eder, o İyakenis tağin, ancak senden yardım dileriz makamındaki. O sözü verdiğiniz zaman bu söze bütün eylemlerimizin muafık olması lazım. Uyması lazım. Birbirine tezat teşkil etmemesi lazım. Mesela hangi güncel örnekler hayatımızda hangi güncel örnekler bizim bu samimiyet testinde başarısız olduğumuzu gösteriyor diye bir soru yöneltecek olursanız, hemen ben yaşadığım, güncel olarak yaşadığım birkaç örneği arz etmek isterim müsaadenizle. Mesela, geçenlerde bir yerde, bir camimizde tesettürden bahsettim. Nur suresi 31. ayet, Ahzab suresi 59. ayetten bahsettim. Rabbimizin tesettür emrini, örtülme emrini insanlara, kardeşlerimize, cemaatimize anlattın. Ve inanın camiden çıkan bir cemaatimiz aynen şunu söylüyormuş. Ya hoca milletin giysisinden, eteğinden, elbisesinden sana ne? Kardeşim açık geziyorsalar sen bakmaya bırak insanların giyimini kuşamını diyor. Ha bakınız, bu itiraz bana mı? Değil. Bu itiraz ne, nereye? Benim okumuş olduğum destura, benim okumuş olduğum hükme, benim okumuş olduğum sadece vesile olarak, aracı olarak değerli kardeşlerimize iletmiş olduğum hükme yapılan bir itirazdır bu. Yoksa ben zavallı bir insanım. Ya yani, hadi oradan diyebilirsin bana. 10 defa diyebilirsin. Hiçbir sıkıntı yok. Ama ben bir vesile olarak Allah'ın örtü konusundaki ayetini, emrini hatırlattığımda hadi oradan dediğin zaman iş değişir. İş şahsi bir ret, letleşme de kalmaz. İş Hoca efendinin okunmuş olduğu ayeti kerimeye hadi oradan demektir ki işte bu da İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Ancak sana kulluk eder. Ancak senden yardım dileriz manasındaki ilkeye, imani ilkeye, tevhidi ilkeye muarız bir durumdur. Karşı bir durumdur. Zıt bir durumdur. Bu kardeşinizin bu ilke'de, sınıfta kaldığını gösterir. Samimiyet testinden geçemediğini gösterir. İnancıyla fiillerinin tezat teşkil ettiğini gösterir. Hatta ve hatta bir ayeti kerimenin manasına razı olmamak bir, ay bir ayetin hükmüne razı olmamak o hükmü kabul edememek özümseyememek ona razı olamamak nereden çıktı kardeşim böyle bir hüküm bırakın insanlar dilediği gibi yaşasınlar dilediği gibi giysinler dilediği gibi konuşsunlar nereden çıktı bu hükümler şeklinde bir sözel ifade geliştirmek o insanın küfrüne delalet eder. Açık ve net söylüyor. Evet. Hiç şakası yok. Fe la wa rabbika la yu'minun. Allah'ın, Rabbinin adına yemin olsun ki onlar iman etmezler. Etmemişlerdir. Ne zamana ne zamana kadar? Hatta yuhakimuka fima şicra beynehum. Aralarında ihtilafa düştükleri konularda seni tayin, seni hakem tayin etmedikçe Kur'an'ı hakem tayin etmedikçe Kur'an'ın hükmüne razı olmadıkça Allah'ın vermiş olduğu hükme razı olmadıkça onun resulünün vermiş olduğu hükme razı olmadıkça onlar asla iman etmiş değillerdir. Onlar mümin değillerdir. Onlar Müslüman değillerdir. Evet. Ne yapacağız? Öyle aşırı kelamlardan Allah korusun, şeytan oyunudur. Bir insan camiye geldiyse Allah'ı seviyor, Kur'an'ı seviyor. Biz ona şahitlik ederiz. Şu caminin içerisine girdiği zaman bu insan Allah'ını sever, peygamberini sever, Kur'an'ı sever, mü'mindir, müslümandır, muvahhittir. Bundan şüphe yok. Ama şeytanın oyunudur ki Hoca Efendi'nin okumuş olduğu ayeti kerimeye Nereden çıktı bu şimdi bunları bırakın bunları konuşmayın bunları şeklinde bir sözel veya bir tepkisel eylem geliştirmek imanımızı götürebilecek bir durumdur bundan sakınacağız güncel bir örnek verdim bu manada tevhidi ilke nasıl zedelenir nasıl fesada uğrar Nasıl o cevherimizi, o kıym en kıymetli şey olan imanımızı nasıl kaybedebiliriz? İşte bu tür eylemlerle kaybedebiliriz. Allah korusun. Allah cümlemizi şekten şüpheden beri eylesin. Allah cümlemizi şeytanın hilelerinden, oyunlarından, desiselerinden uzak eylesin. Allah cümlemizi her türlü, İmanımızı zedeleyecek, imanımızı tehlikeye düşürecek fiillerden, sözlerden, eylemlerden uzak eylesin. Tevhidi ilkelerde, imani ilkelerde sebat bulmayı bizlere nasip eylesin. Razı olduğu müminler gibi olmayı bize nasip eylesin. Her türlü nifaktan kalbimizi temizlesin, arındırsın değerli kardeşlerim. وآخر داوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الفاتحة.